Sütunu teslim olan Rum mimar Sinan atik tarafından üçer arşın kısaltılmasına çok sinirlenir ve mimarın elini kestirir. Bunun üzerine mimar padişah aleyhine dava açar. Mimarın şikayetini Üsküdar Kadısı Hazır Bey kabul eder. Sultanım, size davacı ile beraber ayakta bekleyeceksiniz. Baş köşeye oturamazsınız. Peki. Peki kad efendi? Elbette. Davanın sonucunu söylüyorum. Davalı Sultan Muratoğlu Sultan Mehmet yaptığı haksızlıktan suçlu bulunmuştur. Davacı mimara uyguladığı cezanın aynısı kendisine tatbik edilecektir. Nasıl yani? Padişahın eli mi kesilecek? Evet. Bunu istemiyor muydu? Evet ama bu kararın alacağını düşünmüyordun. O yüzden ben davamdan feragat ediyorum. Benim yüzümden Sultan'ın eli kesilmemeli. Ben buna sebep olmak istemem. O zaman Sultan Mehmet, mimara günde on altın vermeye mahkum tutulmuştur. Ben tazminatı yirmi altına çıkartmak isterim. Sultanın isteği kabul edilmiştir. Mahkum davalıya her gün yirmi altın tazminat ödeyecektir. Kadı Efendi, eğer sen Allah'ın hükmünü uygulamayıp elimi kesmeye mahkum etmeseydin, şu elimde gördüğün demir sopayla başını paramparça ederdi. Sen de benim hükmümü kabul etmeseydin, elimdeki bu kamayla seni delik deşik ederdim. Senaryoya uyarlayan Cemal Fatih Polat Yöneten Vural Arısoy, Teknik yapım Mansur Bağcıoğlu Belki hayal